İslam insanını inşa meselesi üzerinde duralım diye düşünüyorum. Neden böyle bir konu? Çünkü İslam toplumlarına baktığımızda, Müslümanlara baktığımızda zaman zaman İslam'ın insan tipi, prototipi bu mu, Müslüman bu mu gibi sorular sormadan kendimizi alamıyoruz. Dışarıdan bakıldığında da İslam eğer bu tiplemelerle, bu prototiplerle yargılanacaksa gerçekten çok hoş sonuçlar ortaya çıkmıyor. Yani işte terörist tiplemeler en belki göze batan e, tipler Ama onun dışında da Kadında erkekte Aile ortamında vesaire e, Farklı e, Örnekler ortaya çıkıyor Ki onlar da hakikaten e, İslam'ın bir kazanımı mı Yoksa yükü mü e, Diye soracağımız Tipler oluyor Yani sizde e, Önce oradan başlayalım yani şöyle baktığınızda Müslümanlara, Müslüman toplumlara hakikaten İslam insanı bu değil dediğiniz örnekler, mesela bariz örnekler nelerin altını çizersiniz ve oradan ya bizim yeni bir insan inşa etmemiz lazım noktasına gelirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam illa örnek istiyorsanız. Ben kendime ait bir hatıramı nakledeyim Lütfen Bana Rabbim en son 90 yılında hac nasip etti Allah Daha sonra etsin. fırsatlar olduğu halde Babamın annemin rahatsızlığı nedeniyle uzun yola çıkmadığım için hac nasip olmadı O zaman e, Türkiye'den bir grupla beraber e, haç etmek gerekiyordu ben oradaydım ama yani Türkiye'den gelenlerle beraber hac etmiştik. Arafat'tan dönerken, işte malumunuz böyle büyük bir ifade dediğimiz yığılma oluyor. Evet. Ben elhamdülillah yaptığım maçlarda hep yürüyerek gittim geldim hmm. Arafata Hem sünneti uygun olsun diye hem de gençliğime çok güveniyordum. Maşallah. Şimdi tabii... <gülüyor> Öyle bir şey kalmadı. Gene gençsiniz hocam. Gencim ama işte 20 kilometre zor yürürüm. <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> Gitsem de yürüsem diyorum da. Hocam o haçta bir gün e, oturduk. Harafat'tan dönüyoruz. E, arkadaşlar işte hep böyle dertli insanlarız. E, arkadaşlar biz otururken biri dedi ki şu sahneye bakın ya dedi, Çok iğrenç dedi evet. Sahne dediğimiz hocam Çok affedersiniz biz oturuyoruz Birisi filan ülkeden ismini vermeyelim ülkenin Teşhir gibi olmasın Bizden iki metre öteye çömeldi Defi hacetini büyük küçük yaptı evet. Kalktı gitti evet. Bu ne ya dedi evet. Dedim ki arkadaşlar Berbat duruma düşmüştür adam Büyük konuşmayalım evet. Olur ki başımıza gelir <gülüyor> deyip kapatmaya çalıştım. Bu bir hocam, şey mi? Savunma psikolojisi bence. Bir tür, bir, bir tür. tür evet. Bir de Arafat'ta dinime isim konmasından rahatsız oldum. Onun için zaten savunma gereği duyuyoruz, yani, evet. Yoksa ben yani Arafatçı değilim, suuttçu değilim. <gülüyor> ee, hocam oradan biz kalkmadan onu gören birisi geldi. <gülüyor> Aynı iş orada yaptı orayı o işin merkezi zannetti herhalde He. O arkadaş dedi ki ya Nurtın dedi herhalde dedi herkes sıkışık burada dedi He. Halbuki ben biliyordum ki e, ...bizim Osmanlı e, kültürü medeniyetinden uzak diyarlardakilerde e, bunu daha önce de müşahede ediyordum ben Yani böyle... Şehir kurmadan hamam kurma kültürü pek yok. Evet, pek evet, yok. Bu hassasiyetler ya, oluşmamış. Bu Osmanlıs, hmm. kültüründe Nedeniyetin... var. önce hamam evet. kurarak, tuvalet evet. kurarak evet. şehir. Temizliğin temele alındığı. Yani bir, bir Osmanlıyı Övme manasında demiyorum, hakikati teslim etmek manasında. Evet. Bu, bu, bu müsallam bir şey bu yani. Evet. Bu var elhamdülillah. Hocam onu içimize gömdük, çıktık. Bir ambulans. Yırtınarak geliyor. Bağırıyor, çağırıyor. Yaya yolda girmeye çalışıyor. Yolu açın diye. Yolu açın diye. Açamadık. Tıkandı ambulans. Evet. Ambulans tıkandı. Ben de e, yabancı plakalı bir ambulans. Olur lügat yardımım gerekir. Gelin arkadaşlar bu ambulansın içindekileri dışarı çıkarmamız gerekir belki dedim. O yüzden 7-8 kişi ambulanstan indiler. Evet, yolcu taşıyor yani. Yolcu taşıyor. Hasta taşımıyor. Hasta yolcu... diye. Ya onlar hastayız diye ambulansa bindiler. Evet. Ya da ambulans yapıyor. O ayrıntıyı bilmiyorum. Ama hasta taşınmıyor. Hasta değildiler. Çünkü yani üreyerek. devam ettiler. O çığlığı boşuna o istismar yani. Bu kötü sahneyi gören arkadaş dedi ki, Hatun Hoca dedi bu daha kötü kokuyor dedi. Hadi bunu da savun bakalım gibi Dedim arkadaşlar bu kokmuyor bile dedim. Evet. Bu kokuşma Koku evet. değil kokuşma evet. bu evet. Haklısınız dedim ama Bunlar dünyanın En iyi Müslümanlarının toplandığı bir törenden Geliyorlar değil dikkatinizi Arafat'tan çekerim Arapattan geliyorlar evet. Arafat'tan Ve zengin ve Sıfırlamış insanlar. değil mi? Ya, mi Burada misal 2-3 tane daha Olay oldu o arkadaşlarla biz 24 saat Hı -hı. Beraber olduk Sonu da 90 yılında büyük bir tünel faciası olmuştu evet, da. Evet. İşte binlerce insan evet. e, orada inşallah... ...Nawf olarak Rablerine kavuşmuşlardı. O akşam oturduk biz... ...işte şunu aradık bunu aradık derken bitki mi vaziyetteyiz? E, bu kötü sahneyi yorumlayan arkadaş dedi ki... ...Nurantin Hoca dedi, hepimiz mahzunuz dedi. Ama dedi... Bir şey konuşalım dedi. Bu facia dedi medeniyetsizlikten oldu burada değil mi dedi. Evet dedim. Evet. Evet, evet. Çünkü tünellerde giriş çıkış levhaların hiçbir değeri yok insanlar için. Evet. Yola çık girelim. Araba değil ya bu üstüne şey dikenli tel koyacağın lastiklerini patlatacak yani barikat koymanı. Giriyor. Evet. Polis de yok orada giriş çıkış işareti verecek bir şekilde maalesef böyle dedim. Hocam sadece en iyilerimizin toplandığı haçtan bile kareler yakalasa İslam'a soğukluğu olan birisi bu mu İslam deyip nefret ettirir. Evet. Ama kuş bakışı bütün dünyadaki Müslümanlara baktığında bu cüz iyi kalır ayrı bir mesele. Evet. Ama art düşüncesi olan biri için yeteri kadar malzeme var. Evet. Bunu inkar edemeyiz. Bugün Orta Doğu'daki aşiret kavgaları, ben kullanmak istemiyorum o kelimeyi. Madem moda biz de söyleyelim mezep kavgaları. Evet. Yok bizde mezhep kav. Protestanlıkla Ortodokslar arasında olabilir bu. Evet. Bizde olmadı tarih boyunca. Bir kavga oldu ama bu mezhep kavgası olmadı. Elhamdülillah. Yani halka yayılmadı bu. Uçta kaldı gibi evet, görmek evet. istiyoruz. Mevcut görüntüler hocam yeterli. Bir İslam'dan hocam, soğumak zaten, isteyen belki için Belki şu da yani İslam'dan soğumak isteyeni bir kenara bırakalım Ama kendimiz açısından Ona geleceğim evet, evet. Soğumak isteyen için bu yeterli Evet malzeme var İslam'ı çocuklarımıza Umut olarak göstermek için Proje olarak dünyayı gösterdiğimizde de sıkıntı var Bir evet. gün bir vakfı ziyaret ettim hocam Evet Hocam önerilerin teklifin var mı dediler Size önerim de var Teklifim de var dedim Hangi dilden anlıyorsanız <gülüyor> Ricam da var dedim Şu Filistin konusunu birkaç sene gündemden çıkarın dedim ya Allah Allah Çok Filistinli bir vakıf biliniyorsunuz dedim Hakikaten böyle hmm. de Aa nasıl filan gibi be Bunu nasıl Nurettin Hoca söyler Aa, Sen bize Filistinle ilgili konferans verdin filan Öyle ama dedim Bir sulandı bu konu Evet İki ...nasıl olsa düzelmeyecek bir kangren demeye geldi artık Filistin konusu. Evet. İçinden ümit çıkmıyor. Yani o kadar kötü haber geliyor ki oradan. Ve bir şey yapılamıyor ki. Tıpkı bir mezarlıktan günün birinde bir diri kalkmayacağı gibi... ...sürekli oraya gidileceği gibi... ...nasıl mezarlığı kabullendik insan olarak. Evet. Yani mezarlıkta bir gün dirilme umudu yok. Evet. Dolayısıyla oraya gitme garantisi var Dönme garantisi yok evet. Olduğu gibi şu Filistin'i birkaç sene Gündemden hafifletin en azından hı hı. Mesela dedim ki Lütfen yardım kelimesiyle Filistin'in bağını kesin artık ya evet. Çünkü neden Günün birinde Filistin'e Allah hilafeti Nasip edecek buna iman ediyoruz sayı haberler var çünkü evet. Ama yardım yardım yardım Diye diye Zaafı da onun üstüne Filistin mezarlığa dönüştü evet. Muhtaçlar diyarına dönüştü Öyle doğru evet. Ama günün birinde Oraya Allah nusret getirdiğinde bile Nesilleri inandıramayacağız biz evet. Çünkü Allah bilir ya 100 sene sonra Gençler bugünü gözlü görü gibi izleyecekler. çünkü her şey videoya Alınıyor, alınıyor. Evet. Dolayısıyla 100 sene sonra bugün bizim tarih Dediğimiz şey olmayacak çünkü herkes Youtube'dan bilmem evet, nereden evet. Kendi istediği gibi tarih yazacak. Evet. Gelecekte yani bugünün tarihinin yazılmasına gerek yok. Tarihi boşuna okuyor insanlar. Tarih bilim olmaktan çıkacak. Evet. Eskiyi öğrenebildiği kadar. Çünkü neden? Herhangi bir çocuk bir Filistin, basarak. Filistin yazacak 50 milyon video çıkacak karşısına. Doğru. Onları istediği gibi kan, kan yardım kan, alan, hep ya ezilen. Hep ezilen bu sahneyi düzeltmeye çalışalım dedim. Evet. İkinci örnek size rica ediyorum dedim. Bu konumuzla ilgili değil de ya şu yardım kelimesiyle ilgili siyah çocuk resmi basmayın artık dedim ya. Afrika'da zengin siyahlar var kardeşim dedim ya. Evet. Ya buna dikkat etmedik dedi. Çünkü fakir ve yardım Ramazan'da sadaka toplama deyince simsiyah bir çocuğu basıyorsunuz. Benim çocuğum da senin dergini ben eve getiriyorum çünkü. Ondaki bir, Afrikalı algısı. Afrikalı aç insan demek. Evet. Zenci demek. Hor demek. Yani Hı. bu dönemi bitirelim. Onur vermediğimiz insanlara sadaka vermemizin gereği yok ya. Evet. Biz onur verelim, sadaka da verelim, gizli verelim şu sadakayı. Evet, evet. yani sadaka e, onurunu ezen bir şey olmasın. Yani o hale geldi ama evet. siyah, evet. aç. Hı hı. Eşit kelimeler haline geldi hocam bu. Siyah, aç. siyah evet. aç. Dedim ki bunun aksini gidin Taksim'de dolaşan turistlere bakın ya. Ellerinde istedikleri gibi keyifli yiyecekler olan siyah turistler de var. Tabii Çünkü evet. Afrika açlık olan... ...ama herkesin aç olmadığı bir yer. Doğru, evet. Bu dengeyi kurmamız lazım. Sonra bir iki ay sonra baktım ellerinde bir poşetle geldiler. Hocam yeni bültenleri getirdik bak dediler. Orta Asya çocukları da var dediler. <gülüyor> yani yardımla ilgili evet. şey. Şimdi burada hocam... ...iki sorunum var. Bu sahneleri dışarıdan izleyenler... Evet. ...eğer İslam'a soğuk bakıyorlarsa... ...kaçıp giderler. Zaten evet. kafirler bunun için bu teşhiri yapıyorlar. Hı hı. Öbür, ...o boyutu var kesinlikle... ...kesinlikle var... O boyutu var. ...gizli bir risk daha var... ...biz gizli gizli... ...kendi bindiğimiz dalı da kesiyoruz aslında... ...umutsuzluğa düşüyoruz... Evet. ...çocuklarımıza onurlu bir Kudüs... ...onurlu bir Müslümanlık... ...onurlu bir Haç diyemiyoruz... ...hiç unutmuyorum bir örnek daha vereyim hocam... Ee, ...bir gün... ...Hac uğurlaması yapılıyor... ...üç dört sene oluyor bu dediğim... ...Hac uğurlaması yapılıyor... Ee, ben de güle güle demek için Gittim Evin 7-8 yaşında bir torunu Ağlıyor susturamıyorlar çocuğu evet. Dediler ki Hocam seni e, Bu çocuk sever belki Bir sustur şunu dedi. Niye ağlıyor ki dedim Sor niye ağlıyor dediler Onlara da söylememiş Gel bakayım kızım dedim Niye ağlıyorsun sen? tatlı bir kız çocuğu Babaannemle Büyükte babam Hacca gidiyorlar dedi e, Ne mutlu kızım ...hem sana dua edecekler hem de sana oyuncak getiriler... ...istemem oyuncaklarını dedi... ...dualarını da istemem dedi... Hı. ...aa niye dedim... ...ölü nasıl dua yapacak ki dedi... Hı, ...ölü... ...e dedim kızım ölmeye gitmiyorlar ama dedim... Hı hı. ...bak biz uğurlamaya geldik ben hurma yemeğe geleceğim diyorum... ...duymadın mı şimdi hurma yemeğe geleceğiz dedim... ...öyle değil amca dedi... ...gidenler hep ölüyor orada kavga oluyormuş ölüyormuş herkes dedi... Allah Allah, evet. ...hocam sekiz veya yedi yaşında bu çocuk... Evet. Onu, Çok kötü bir kanaat. Evet. Çünkü neden? Burada bir stadyum çöküyor. O gün haber yapıyor. Öbür gün bitiriyorlar. Evet. Orada işte iki milyon insan minaya geliyor. Taşlarken işte üç kişi eziliyor. Aman Allah'ım dünya çökmüş gibi haber yapıyorlar burada onu. Evet, evet. Bayram ediyorlar orada bir olay evet. oldu diye. Evet. Bunu da Müslümanlar evde konuş konuş konuş konuş. Yedi yaşında çocuk da ölmeye gidiyor dedem düşünüyor bu sefer. Halkı oraya iniyor. Niye Kur'an'ımız... Allah kötü şeyleri konuşmanızdan hoş, razı olmaz buyuruyor. Evet. Bir derdiniz varsa anlatın ama gündem yapmayın bunu diyor. Bu nokta bile dikkat edilmesi gereken bir husus. Burada hocam çok zor bir şey konuşuyoruz. Yani haber bültenlerini biz takdir edemiyoruz. Evet. Olaylara yön veremiyoruz. Sadece sizin de Nuratun Hocayla Ahmet Hoca oturtlar. burada. Ama dünya şöyle bir şey konuştular. hocam tabi yani şimdi <gülüyor> siz de e, bir hocasınız. Ve size danışmaya geliyor insanlar Yani her gün e, muhtemel ki onlarca insan geliyor yani. Orada da sanıyorum ki o kişilik problemleriyle karşı karşıya geliyorsunuzdur Elbette. Değil mi? Yani Elbette. bir e, Müslüman yani sahabeyi de biliyorsunuz Bugünün insanını da biliyorsunuz Ve işte diyelim dışarıdan kötü niyetlilerin Kullandığı bir malzeme varsa O malzemeyi de Maalesef bizim dünyamızdaki insanlar veriyor Ve bize düşen de Yani daha iyi bir Müslümana nasıl varabiliriz Değil Ben mi? hocam yani, bir evet. örnek daha vereyim Evet Musab bin Ümeyr'le radıyallahu anh ile ilgili Bir kitapçık hazırlamış Bir arkadaşımız evet. Musab bin Ümeyr'in hayatı diye evet. Basmadan önce de Telefon etti dedi ki bu kitabı basmak caiz mi değil mi? Seninle bir görüşeyim dedi. İyi olur hmm. dedim. Gel dedim. Geldi. İnceledim. 36 resim var kitapta. Hmm, nasıl resim? 10 resimler? yaş çocuklar için hazırlamış. Hmm. Dediğim arkadaşım, benim ...asab-ı kiramın resminin çizilmesinin caiz olmadığı şeklindedir. Hele hulafay Raşidini haram görüyoruz. Evet. Dışındakileri de ben böyle bir kitabı basmam. Evet. Çocuğuma da almam dedim. Ama Burada başka bir sorun var dedim. Bu resimleri beraber sayalım dedim. Evet. 36 tane resim var burada. Evet. 36 dedi hocam dedi. Şimdi bak dedim. Biz Musab bin Ümeyr'i nasıl hatırlıyoruz? Bir, zengin bir anne babanın çocuğu. Evet. Bunun, bunu bırakıp Allah'a gitmiş. Evet. İki. Musab bin Ümeyr, peygambere sekiz ayda devlet kurmuş. Gönül evet. Fatih. Medine'de. Yesteri evet. bir medine yapmış. Evet. Gönül Fatih'i. Gönül Fatih, evet. Gönül Fatih öldürmeye gelenler dirilmiş o Aynen evet, evet. Ve genç, 40 yaşının altında bu işleri evet. yapmış hep. Genç yaşta bitirmiş. Ve Uhud'da çok ağır bir şehitlikle yakalanmış. Evet. Daha da önemlisi 8 ayda devlet kurdu. Vefat ettiğinde, şehit olduğunda bu devletten ihale falan hiç almadı. Kefensiz gitti. Evet, üstün, üstünde değil mi? Hocam bu yani, bu meziyeti evet. dünyada kimse tartışamaz. Aynen öyle. Yani evet. devlet kuruyorsun. Peygamber senin 3 sene sonra devlet kurulmuş. Devlet dünyaya meydan okumuş. 3 sene sonra geliyor peygamber gözyaşları akıtıyor sana kefenini bulamıyor. Ya böyle bir şey olur mu bu dünyada ya? Evet. Yani bunun bir örneği olamaz. Baktım arkadaş vallahi doğru hocam dedi. Bunu anlatıyorum burada zaten dedi. Dedim yazıyı okumadık. 36 resim çizdirmişsin. Bunlardan iki tanesi annesiyle ilgili. Çılgın böyle zimberek çalan bir kadın görüntüsü var orada Musa bükük duruyor önünde. 2 34 tane Uhud resmi var burada. 34'ünü de Uhud'dan koymuşsun. Bu Musab bin Ümeyr'in hayatının bir günü sadece. Evet, Uhud değil mi? Evet. Uhud bir günü. Evet. Ve bu bir günde... ...Rabbine kavuşma töreni yapmış adam. Evet. evet. Ben ise Musab'ı Uhud günü hatırlamıyorum. Evet. Uhud'un sultanı Hamza çünkü. Evet. Musab'ı bana kurduğu devletle hatırlıyorum. Değil mi? İslam evet. ve devlet gelince Musab geliyor. Evet. Burada bu görüntü yok. Sen dengesiz bir Musab anlatmışsın. Dedik hocam yazıda vardı dedi. Yahu kardeşim... Niye resim çizdim madem yazda var? Çocuklar çünkü resmini tarıyor yazıyı okumayacak bile. Evet. Okusa da 36 figür bu çocuğun aklına kalacak. Ya evet. Musab'ın annesini cıngırak bir ziller oynatan bir kadın gibi. Çünkü şımarık bir zengin kadın rolü yapmış. Bir öyle hatırlayacak. Bir de e, Musab ölü. Sen ashab-ı kiramı zil çalan kadınların çocuğu. Ve kanlı adamlar olarak tasvir ettin. Halbuki Musab Kur'an adamı, evet. devlet kuran adamı, evet. bu yaptığın Musab bin Ümeyr'le seni kıyamet günü yüzleştirir dedim. Evet. Dedi hocam dedi biz şehitliği öne çıkardık. dedi. Yahu bu adam şehit olmayı hak etmek için devlet kurması lazım Hı. ama. Evet, evet. Niye bir resim çizmedin Mektup gönderiyor peygambere Gel ya Resulallah Medine senindir diyor, seni. Niye göndermedin Böyle, Ya hocam dedi o gencin dikkatini çekmez Ha sen Musab'ı tanıtmıyorsun Dikkat çekiyorsun dedim Hocam 5-10 dakika daha konuştuk evet. Teşekkür ederim dedi O Bana <gülüyor> getirdiği baskı öncesi O zelit denen şeylermiş <gülüyor> Görüntülermiş bir sürü de para vermiş. Benim önümde 5-10 parçaya büldü onun. Bir evet. çöp kutusu var mı hocam dedi. Bunları at dedi. Basmadı kitabı. Şimdi elhamdülillah hayra vesile oldum diye evet. düşünüyorum. Burada hocam bir önemli bir olay var. Siz de dikkat buyurun lütfen. Ashab-ı kiramı tanıtırken hep kanlı gömlekli eli kılıçlı adam tanıtıyoruz. Mesela evet. Halid bin Velid'i tasvir edelim derken şu kadar kan şehit oldu vesaire filan bırak bunları ya. Var mı yeryüzünde 10 bin senedir insan nesli yaşıyor deniyor. Yeryüzünde var mı? Dünyanın en büyük savaşlarından birini yaparken zirve bir komutan olacaksın. 14 savaş kazanmışsın iki yıl içinde. 15. savaştasın. Ve zirvedesin. Önüne bir mektup geliyor. Bu görevi bırakıyorsun. Er olarak devam ediyorsun diyorsun. Evet, evet. Okuyorsun mektubu. Yeni görevliyi çağırıyorsun. Buyurun görevlisin diyorsun ve dünyanın en büyük savaşlarından birini Bitirmek üzeresin hocam. Evet. Vallahi lazim Halid bin Velid en büyük savaşını o gün kazandı. Ömer'in mektubunu yırtmadı. Değil mi? Şunu ne, yapabilirdi. Ya. Şunu yapabilirdi. Mektubu katlardı. Çünkü savaş esnasında komutanın Onun değişmesi risk duyurmazdı. Yok, savaştan sonra bu görev sendeydi Deyebilirdi yahu. Sabah Ma mazereti başta, vardı. <gülüyor> ya, ya, stratejik Ömer de zaten evet. savaşı Hemen ortaya kılıç kullanırken yap demedi yani. İlk fırsatta görev devlet tabii, dedi. Evet. Hocam Halid bu ya. Evet. Niye Halid'i kılıcıyla hatırlayayım ben? Asıl Halid'in kılıcı nefsine esir olmadı orada. Evet. Şimdi ashab-ı kiramı hocam. Hep böyle elinde. Buradan nereye geleceğiz? Nereye geleceğiz? İslam'ı ki ashab-ı kiram İslam demek. Allah evet. onlardan razı olsun. Ashab tam başka İslam örneğimiz yok bizim. Ashab-ı kiramı... Varız da hocam. Şimdi oradan da yanlış anlamazsınız. Kat iyi örneğidir. <gülüyor> Anladım. İyi örneğim. Evet. Ben de çocuklarımın örneğiyim. Evet. Ama Allah beni referans etmedi. Asab-ı Kıran bir referanstır. Evet. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Al, yoksa Allah dostları var. Şimdi de bizim caminin imamı büyük ihtimalle iyi bir Müslüman örneğidir ama evet. yarını yok. Bunlar yarını garantililer. Evet, evet. Yani İbni Mesudullah anh diyor ki örnek alacaksanız Allah'ın garanti edip gönderdiklerini örnek alın diyor. Mi? Onlar yani konmuş, garanti. Peygamberimiz de onları koymuş. İslam'ı hocam Hı. kılıçla anlıyor bir kısmımız. Evet. Bir kısmımız Ebu Zer'in refleksleriyle anlıyor. Evet. 120 bin sahabiye blok bakış yapıp hayatlarının bütünüyle anlayalım. Onların peygamberini hanımlarıyla otururken savaşta cihad ederken bir çocuğun ağlamasına dayanamazken yetimlerle ilgilenirken tar çarşıda dolaşırken görmek lazım. Yani bir hadisle din olmaz. Sahih-i Buhari'nin bütünüyle din olmaz O zaman şu şöyle bir sorun vardı. Yani e, bu insan tiplerinin oluştuğu zemin. Yani onu biraz izah etmiş oluyoruz. Nasıl bu e, yani sanki bir yerden tutulmuş da ona göre kendimizi inşa etmişiz ama bütünü görmemişiz mesela. Hocam sürekli evet. tereyağı yiyerek evet. filanca tost yiyerek gıdalanmaya çalışan birisi sonunda damar tıkanıklığıyla karşılaşıyor. Evet. Filanca kolesterolle karşılaşıyor. Ya da mesela sağ pazusunu geliştirmek için sürekli olacak. geliştiriyor. Sol pazusu yeri de düşüyor. Öbür evet. pazusu düştü. Çok güzel bir evet. bu. Dolayısıyla İslamı bir tarafından aldığın zaman Sadece züht tarafından alırsan Onun bunun şamar olanına dönen Bir Müslüman çıkarıyorsun Sürekli cihat kullandığın zaman Kalp dünyası olmayan Pazusu güçlü adam çıkarıyorsun evet. Kendi kardeşini doğuruyor adam bu sefer Sürekli diyelim Müslüman zengin olmalı Oradan yola çıkınca yani Karun çıkıyor Karun, <gülüyor> Karun mukallidi çıkıyor evet. Müslüman Karun çıkıyor bu evet. sefer evet. Onun için Kur'an'ımızın bütün olarak ele alınması lazım. Bir Beraat suresini, Tövbe suresini işte görmüyor musun besmelesiz başladı. Kâfire merhamet olmaz. Ya 113 surede ile başlıyor kardeşim. Birini alıyorsun, 113'ünü niye bırakıyorsun bunun? İç pozisyonda besmelesiz başlıyor yani. ama genel kuş bakışı baktığı zaman Allah ile başlatıyor Kur'an'ını. Burada bir dengesiz eğitim var. Dengesiz eğitim. Birinci sorunumuz bu. Evet. Dengesiz eğitim. Hocam isterseniz... Dengesiz eğitim nasıl oluşuyor? Ya da dengeli eğitim nasıl, nasıl oluşur? Onu e, kısa bir aradan sonra konuşalım. Değerli dinleyiciler bizden ayrılmayın. Kısa süre sonra birlikte olacağız. Nurettin Yıldız hocamla. Yeniden birlikteyiz. İslam'dan hayata ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren... Nurettin Yıldız hocamla konuşuyoruz. Ee, i̇nsan inşası problemini konuşuyoruz. Ee, o problemli insan tipleri hangi zeminde e, oluşuyor? Onun üzerine e, birinci bölümde durduk. Şimdi e, nasıl bir eğitim veriliyor? Biraz daha onu açalım hocam. Evet. Yani böyle Tek boyutlu bir insanın adeta tek uzvunu geliştirmek yönünde bir eğitim süreçleri içine giriyoruz. Bu eğitimi kim düzenliyor? Oradan da isterseniz şey yapalım hocam. Şimdi. Yani niye düştük? Biz böyle tek boyutlu eğitim vasatına oradan biraz yürüyelim. Şüphesiz eğitimin bir sorun olarak baştan sona. Islah olması gibi bir iddiamız yok değil mi evet. burada yani biz? Sadece derdimizi teşhis Ama derdi konuşalım, te teşhis edelim. Evet. Eğitim planlaması yapacak ilim adamlarımıza, önde duracaklara e, derdi sunalım ki düşünürken daha geniş düşünürsün. Evet yani derdi. şimdi bir hayli böyle eğitim veren, yapılar var. Yani formel yapılar denen devletin kurduğu işte İmam Hatip okulları ilahiyat fakülteleri vesaire var. Ya da farklı camiaların vakıfların işte dini grupların yönlendirdiği Kur'an kursları var. Daha özel medrese yapıları var. Yani bir din eğitimi almıyoruz ya da aileler Hocam değil mi? Aile ortamı da. Elbette. Ya da genel ülke zemini de böyle bir eğitim medya bir eğitim veriyor. Şimdi Ramazan'da mesela medyanın İslam konusunda bilgilendirmesi diyebileceğimiz bir takım yayınlar var. Bütün bunlardaki problemli alanlar. Evet. Yani medya ve Ramazan'a girersek hocam çıkamayız. Yani, yani o onu, da onu bir, duralım, parça bir, şey, bir parça olarak şey yapalım. Şimdi yapıyorum. hocam Beş tane genci Evet İstanbul'da Bir bina tuttuk Bir hoca efendiye teslim verdik evet. Beş tane genci verdik Bunları yetiştir hoca Yetiştir efendi. dedik evet Hoca efendi bunları hafız yaptı Arapça öğretti Fıkıh öğretti Tefsir okuttu Bir insan Evet Hoca efendi neyse bu talebeler başka bir şey olması mümkün değil aslında çok güzel bir örnek bu şey yaptığınız. Yani bir o Hoca Efendi'yi bir vakıf sayın, bir dernek sayın, bir tarikat sayın. Bu Hoca Efendi'yi bir öyle sayalım. Bir de emri yüzde yüz itaat edilen lüzum hiçbir istişarenin bile yapılmadığı bir bin kişilik vakfın başında olsun. Bir Mesela şey değil ki. mi? Evet, Yine bir kişi onu o. Bir kişi evet. o. Ve emruhum şuura beynuhum ayeti namazla zekatın arasına sıkışıyor. Evet. ile iş yapmak. Evet. Hocam bir kişinin fotokopisi durumunda beş çocuğu çıkardığımız zaman eğitilmiş olarak. Evet. Bunlar o kişinin fotokopileri. Düşündüklerini, hocaların düşündüğünü düşünüyorlar. Hocaların düşünmediğini düşünmüyorlar. Bunu bir tarikat şeyhinin bir tür bilgiyi kendine bloke ettiğini talebelerinin başka yerde okumayı yasak, okumalarını yasakladığını hep o meşrepten ilim almalarını emrettiğini düşünürsek böyle olduğunu kabul edersek bir tarikat şeyhinin bloke ettiği zihinleri düşünelim kurumsal eğitim görmüş olmakla kurumsal eğitim görmüş olmakla bir şahsın müridi gibi yetişmiş olmak arasında çok fark var hocam Evet. Ashab ı kiramın Bilgisine ulaşan tabiine bakıyoruz İşte Ebu Hureyre Şu kadar okumuş Şunda şunda şunda 50 tane sahabinin talebesi olmuş Kurumsal evet. eğitim görmüş tabiin nesli evet. Ebu Hanife'nin e, Talebelerine bakıyoruz hocam İmam Şafi'ye bakıyoruz Ebu Hanife'den o talebesinden okumuş O ondan okumuş İmam Muhammed Ebu Hanife'nin talebesi İmam Malik'ten ders okumuş hocam Kurumsallaşmış evet. eğitimler yani, Eğitim yani. birinci sorunu kilitlenmemiş bir kişiye bir kişiye kilitle bir kişiye kilitleyince talebenin onu aşmasını beklemek çok zor evet. aşamıyor talebi onu bu sebeple biz e, birinci sorun olarak hocam evet. belki bu zaruretlerden kaynaklandığı falan o e, neden olduğuya girmiyorum ama özellikle eğitimimizin kurumsal değil bireysel olarak veriliyor olması evet. bir molla. İşte alıyor yüz tane talebe yetiştiriyor her sene evet. Onları fıkıhta Bakışta mezhepte Her şeyde sınırlıyor evet. Bu birinci sorun hocam Yani oradan e, bilgiyle beraber Bir şahsiyet de alıyor Bilgi alıyor karakter alıyor, karakter alıyor. Dünya almıyor ama evet. Dünyayı almıyor hı hı. E, Hoca iki evliyse o da iki evliliği taklit ediyor Hoca e, filanca siyasetçileri sevmiyorsa O da sevmiyor Hmm. Hocayı kopya etme on sene bir çocuk Biriyle bir arada durur da Baba zoruyla veya kendi isteğiyle Nasıl taklit etmez ki onu evet. Hatta hoca Ay, Aynı iyileşme ha, evet, Hoca sarımsaklı cacık yiyorsa O da sarımsaklı <gülüyor> yiyecek yani hocam, Çünkü talebenin evet. hocasını Taklit etmesini beklemek kadar bir şey yok Bu sebeple buraya sadece Bir dipnot olarak koyuyorum bunu Şu anda Türkiye'deki İmam Hatip Liseleri Evet. özellikle vurgulayarak söylüyorum imam hatip liseleri sağda soldaki e, bir kişinin eğitimindeki medreselerden daha iyidir hocam. daha kurumsal ...daha çeşitli, daha... ...ama proje basında bunu söylüyorum. Proje, yani realite... realite ...bu veya de değil, bunun eksiği, gediği olabilir. Bir şey yapamıyor, ayrı bir şey. Evet. İmam Hatipler'de bir hoca kadrosu sorunu var. Dava edilmiş, dert edilmiş... ...insan sayısı az, ayrı... ...bunlara girmiyorum ama evet. İmam Hatipler... ...planlandığı ...format olarak... ...ya da 50 sene önceki İmam Hatipler o heyecanla... ...o bayram hocalar falan vesaire... ...o heyecanla devam etti ...bir nesil olsa... İmam Hatipler daha iyi hocam. Gözü açılmış, şuurlu insanlar yetişiyor. Evet. Ee, burada medresenin gereksizliğini demiyorum. Evet. Ama Fatih dönemindeki Fatih medreseleri gibi 20 tane dersi am gören bir talebenin yerine şimdi Fatih'teki bir medresede bir tane dersi am var. İlmini konuşmuyoruz zaten biz. Evet. İlmi var yok. Onu konuşmuyoruz. aşağı böyle bir hakkımız yok. Evet. İlmi var. ilim veriyor. Buna itirazım yok. Ama bu dünya... İlimle beraber dünyayı tanımayı da şart getiriyor. Evet. Dünyayı tanımayan köyüne bir anlayışla çıkınca çok şeyi bilen hiçbir şey yapamayan bir nesil çıkıyor ortaya. Bu, evet. bu birinci sorun. Eğitimi bireyselleştirdik. Evet. Dolayısıyla Pakistan'da talibana katılan bin kişi evet. faca üstüne facia yapıyorlar. Bir medreseden... Bunlar çıkıyor. cahil adamlar değil evet. Bir mollanın talebeleri bunlar hep hocam evet. O molla onları gördüğünü katletmenin caiz olduğu bir mantıkla yetiştirmiş evet. Sen buna ayet okuduğun zaman Hadis okuduğun zaman Tip tip bakıyor sana Vay bu zındık dışarıdan geldi dinimize zannediyor evet. Çünkü öğrendiği bildiği ettiği bir, bir tek örnek var İkinci bir örnek Algılaması tamamen her şeye kapalı Evet. İkinci, birinci konu bu zannediyorum bunu anlatabilir. Evet, evet. Eğitim kurumsal olmalı Bireysel eğitim Çok bilgi getirebilir Ezilmiş sessiz bir nesil getirebilir Ama güdülen bir nesil getiriyor evet. Bunu ahlaki konularda Siyasi konularda Görüntü konularında bakabilir. Çok basit bir misal hocam Bireysel etki açısından Kul hakkını Dinimiz nerelere oturtuyor bunu hiç konuşmaya gerek yok tabii zaten ki, defalarca müzakere ki, ettik. Evet. Kulağa kaç hac kıyamet günü bir ayağına bastığın adama verilecek belli bile değil bu. Evet. Üç yüz kişi başlarındaki hocalarıyla ile beraber tavaf ediyorlar hocam. Hocalarının tavaftaki duasını amin diyecekler. Evet. Ama kaç yüz kişiyi orada ezip geçiyorlar, kaç kadını ezip geçiyorlar hocam hocalarından ayrılmamak için. Evet. Konvoy. Evet. Tavaf konvoyu yapmışlar. Evet, evet. O en çok yaşanan... Görmüşsünüzdür tabii, siz. Tabii, tabii. O konvoyda... E, ...hocalarından ayrılmamak için... ...o hocaları bir dua okuyor veya... iç ...içinden irade buyuruyordur. Neyse artık yani. Orada koparlarsa melekler başka türlü duayı kabul etmeyeceğini düşündüklerinden... Evet. ...bakıyorsunuz ki o 300 kişi de... Bir ...konvoy halinde geldikleri için kaçamayanlar onların altında kalıyor. <gülüyor> bir... E... Devlet adamıyla birlikte bir umre yapma şeyi olmuştu. Şimdi biliyorsunuz Suudiler de görevli veriyorlar. O devlet adamının önü açılıyor, etrafı boşaltılıyor falan. İşte hacer esvet Esved öptürülüyor falan. Ben de oradayım. Yani baktım böyle o hacer Lesved'in orada nasıl insanlar Can oradan atıyorlar. koparıyorlar falan. İşte bizim devlet adamımıza ve yanındaki insanlara hacer Lesved'i öptürmek için. Yani hakikaten oralar ibadet olmaktan e, çıkıyor. Başka bir şey yok. Saray oluyor. protokolü Kabe'de evet. de uygulanıyorsa vay bizim halimiz vay bizim halimiz Saray de. protokolü Kabe'de uygulanır mı ya? Evet. Ama ee, hocam, yani ben bu... girmedim o şeyin içmesi <gülüyor> dışarıdan böyle Yani bunu yorumlamayayım ben evet, ee, evet. Yorumlamaya da gerek yok ama çok muhteşem bir örnek evet, evet, Çok evet. güzel bir örnek Ben oradaki o devlet adamı olsam açmayın benim için burayı da evet, Allah'ın evet. iki kulun eli değsin. Ben tabii de yani, nasibim tabii. oldu zaman başka evet. zaman gelirim demeliydik yani evet, evet, evet. Şimdi oradaki konvoy ne? O hoca efendiden başka Allah'ın o tavabı kabul etmeyeceğini adeta düşünüyor. <gülüyor> evet. Gerisi bireysel manyetik alan dışında kalacağını düşünüyor. Frekansın kopacağını mı düşünüyor? Beni ilgilendirmiyor. Ama bu din ümmetle birleşmeyi emrediyor bana. Hoca ile evet, birleşmeyi evet, değil. Evet. Oradaki bu, tavaf eden herkesle değil mi? böyle bir, bir kalbi buluşma. Kabe'de bunu sağlayamadıktan sonra kaval çalmaya evet. gerek yok hocam. Yani. Evet. Kabilede bile kabileler halindeyiz teb Aşiretler e halindeyiz evet. Bu birinci konumuz hocam Eğitimi kurumsal yapıp Dengeli evet. bir eğitim kurmak lazım Bir İkinci konumuz hocam Şöyle bir şey e, düşünebilir miyiz Hocam mesela o hoca efendi Yani oradaki tek insan Yani kendini de Aşan bir e, sistemi Mesela nasıl Açmalı yani tamam siz bana bağlandınız ama ben sizin eğitiminizi daha geniş çerçeveli düşünüyorum. Şöyle bir yapı kurmalıyız. Bunu nasıl yapacak hocam? Aileci onlara beraber umreye gideceğiz diye bilet aldırmış. Evet. Bir şirketle anlaşılmış seher. <gülüyor> e. Ben iyi daha iyi düşünecek birini tasavvur i̇yi, iyi etmek İyi düşünen istiyor. biri zaten kimse duymadan sessiz gider gelir hocam. Evet. evet, o, evet. İsterseniz Programın başını nerede sokmayalım, benim ağzımı açtırmayın. <gülüyor> Aç Sonra Aç sert mi? hoca oluyorum hocam. Yok yok açmayın. Yani yok, bir... ben şey için söyledim. Yani bir hoca dediniz ya mesela ders halkası oluşturmuş. Ee... Hani bir bir dedi kendi içinde bir muhasebe yaptı. Dedi ki ya bu zamanın işte İslam insanı diyelim alimi. Şöyle olmalı. Bu tek başıma benim yapacağım bir şey değil. Yani şu çerçevede bir yapı kurmalıyız falan. Böyle bir özelleştir, böyle bir muhasebe e, yapsa, yani ne diyebiliriz? Yani bu hocaya, yani hocaya bu da bir hocaya önünü açma açısı. Hemen açısını... sıraya girip elini öpmemiz lazım. Aradığımız <gülüyor> evet. hocayı bulduk demek. Bulduk demek. Bulduk evet, demek. Evet. Yani ben sadece ümmetimin hizmetkarıyım. Evet. Benden aldığınızı alın. Hadi güle güle. ...diyen hoca efendi... ...nerede buldun hocam hemen adres... <gülüyor> ...hemen gidelim hocam... ...olur inşallah hocam i̇nşallah adını var. koyuyoruz böyle... ...hocam hemen elini öpmeye ve... Evet, ...bu evet. işte aradığımız hoca efendi evet. gitmemiz evet. lazım... ...burada... E, ...tabii bir faciadan konuşuyoruz hocam... E, ...müslümanca yayın evet. yapan radyoları dinliyorum hocam... ...bazen arabada filan... ...dikkatimi çekiyor... ...filan hoca efendiyle umreyi kaçırmayın diyor... ...evet... Rabbim bana ebedi nasip etmesin bunu. Ne demek yani ya bir de bu hoca efendi nasıl huşu ile gözde binlerce insan e, onunla gelmiş. Onlara sadece diyelim hocalık yapacak işte huzurlu. Ben huzurlu bir tavaf yapamadıktan sonra Rabbimle orada baş başa kalmadıktan sonra biraz profesyonel bir iş yani işte dönüşüyor. hocam bu çok üzücü. Babam hacı hacı ve Umre'ye gidenlere bir nasihat eder. İşte gelirler hoca efendi ne yapalım diye. İşte onlara birkaç saatten sonra Kalkacağı zaman der ki bak Türkçeyi Yeşilköy Havaalanında bırak Geldiğinde alırsın hmm. Türkçe kimseyle konuşma, konuşma he. Hiçbir namazı bir daha bir yerde kılma Seni tanıyan birini görürsen Öbür köşeye kaç hmm. Seni Allah'tan başkası tanımasın orada evet. Der hep baba hep Onun huzurunda Çünkü böyle Türkçeyi Yeşilköy'de bırakıp gidemeyen hocam evet. Kolay kolay orada dertsiz dönmüyor Arkadaş şu ne oldu bu ne oldu diyor. Bir sadece Kabe örneğinden yola çıktık. Hocam gördünüz karşımıza neler evet, çıkıyor. Evet. İkinci konumuz hocam. Bilal ile Suheybi Rumi ile Selmanla ve Kureyş'in delikanlılarıyla aynı mescitte namaz kılacağız. Etnik yapılarımızı camiler silmeli. Yani siz farklı etnik yapıda e, isimler bilal. saydınız Habeşi. bilal Habeşi Etnik yapı olarak Arap değil evet. bir Rumi adı üstünde Değil Rum Selman bölgesi. değil Selman'ı Farisi İranlı. İran'da Ve Kureyş, Kureyş. Bunlar evet. bir arada geliyorlar Üstelik de Peygamber Aleyhisselam Selman'a tutuyor Benim ailemden diyor evet. Adam Kureyş gördüğü yok ailesinden oluyor Efendimiz elini omuzuna evet. koyuyor Bu kaliteden bir şey Bu kaliteden Yola devam etmedikçe Kabilecilik kültürü Ta Adem Aleyhisselam'dan Beri gelen İslamla ayaklar altına alınan ırçılık düşüncesi hala devam ediyor Demektir Evet. Arabın bir üstünlüğü olmamalı evet. Türk'ün bir seviyesizliği olmamalı eğer İslamsa. İslam bizim orijinal ismimiz. Huve semelkul Müslimîn. Sizi Müslüman diyen Allah'tır. Evet, evet. Bunun dışında eğer bir isim ihtiyacı hissediyorsak. Irkları yok sayma anlamında değil. değil Çünkü evet. Rabbimiz böyle takdir buyurmuş. Yani bunlar bir vaka. Hocam bir evet. gün ilk talebe olarak Mekke'ye gittiğimde bizi Medine'ye gönderdiler. Gelin Medine'yi gezindi Üniversite gönderdi Yolda o aynı otobüste oturduğumuz birisi e, Mola yerinde bana Dedi ki Seninle tanışabilir miyim dedi Baktım güzel Arapça konuşuyor Tabi tanışalım dedim Ben her siyahı Afrikalı biliyorum Sen evet. kimsin dedim Dedi ben Somaliliyim dedi hmm. Tanışalım dedi Tanıştık filan 10 dakika mola vermişlerdi İşte eften büften şeyler soruyor Ben de eften büften cevaplar veriyorum Arapçamızı test ediyoruz gibi Sonunda tam kalkınca Dedi ki ya seninle kucaklaşabilir miyim dedi. Hmm. Ben dedi ulan on dakikadır konuşuyoruz. Ne kucaklaşacak benimle tuttum hemen gömleğimi tuttum yani cüzdanımı çalacak. İşte biz Afrikalı hmm. kucaklaşırsa cüzdanımı çalar <gülüyor> herhalde. Allah, diye Allah. Düşünüyorum. 1984 yılına ait bir hatıra bu hocam. Evet. Ondan sonra tabii kucaklaşalım dedim sol e, gö kolumla gömleğimi sıkıştırdım. <gülüyor> Cüzdanım orada <gülüyor> çalmasın diye. Kucaklaştık. Geri gittim. Bir daha kucaklaşabilir miyim dedi. Allah Allah. <gülüyor> Bir de cüzdan kurtardık ikincisini. Sıkılmadan tuttum cüzdanımı aldım cebimden. Ee, yan cebime koydum. Kucaklaşalım dedim. Allah Allah. Ee, bu hissetmedi ne yaptığımı. Hmm. Ee, belki de kalem var orada kalem kırılacak gibi zannetti hmm. gömlek cebimde. Hocam baktım omuzum ıslandı. Ha. Ağlıyor. Ondan sonra e, tamam dedim sadaka isteyecek dedim. Falan. Afrikalı ya dilenci nasıl olsa sadaka Allah isteyecek. Allah, nasıl bir algı. E, otobüse doğru giderken dedi ki e, kardeşim dedi bir beyazla kucaklaşmak bana nasip olduğu için çok mutlu oldum. Onun için ağladım dedi. Evet. Hocam utandım kendimden ya. Beraber namaz kıldık biz böyle Medine'ye gidiyoruz. ...benimle kucaklaşıp kucaklaşamayacağından... ...tereddüt ediyor. Dedim ben beyaz değilim ki dedim. Nesin dedi. Simsiyahım dedim. Beyaz sensin... ...ters oldu bu dedim. Şimdi bu anlamadı edebiyatımı. Hmm. Arapça ters söylüyorum. Yok ben... Be ...beyaz değilim hmm. diyorum sana dedi. Ailedim. Ben senin dediğini anladım. Şimdi ben seninle kucaklaşayım dedim. Dedi ki ya sen dedi... ...çok iyi Müslümansın dedi. Daha sonra dedim... İnşallah öyleyim dedim. Bir daha kucaklaştık. O 3 sene okudu Mekke'de. Ben ondan evet. sonra devam ettim. Hocam keşke öyle 100 tane abim kardeşim olsa bir. Öyle Değil mutlu mi? olduk evet. ki. Meğer babası imammış. Abdülhamit hmm. adına hutbeler okurmuş. E, böyle Allah. bir hatırlarını Allah. anlattı. Hocam etnik yapı camide hissedilebiliyorsa biz daha henüz elif cüzüne başlamadık demektir. Evet. Eğer etnik yapı Arafat'ta hissediliyorsa Biz henüz Eğitime başlamadık demektir Arafat ki elbiselerimizi atıp gidiyoruz yeah. Yani Orada hacılarımız bizim Bizim grup onlar yeah. Afrikalılar Diyebiliyorsa Kat edecek uzun yollarımız var hocam bizim. Çok evet. uzun yollarımız var Hatta hatta Eğer ki benim çok rahatsız olduğum Şeylerden biri Mesela biraz isim vererek Yön vererek dediğim ...en çok gelen sorulardan biri... ...bizim fetva meclisine... ...diyor ki... ...hocam diyor... ...bir arkadaşla anlaştık diyor... ...babası ailesi dedik onlar doğulu olmaz dedi diyor... ...evlendirmiyorlar bizi diyor... ...evet... ...hocam doğusu batısı mı var ya... ...değil mi? ...demek ki biz medyanın yönlendirdiğine göre gidiyoruz... ...kafalarımız öyle oluşuyor... ...ama akidesi bozuk bir aile onlar dese... Ben o ailenin yanındayım. Hakikaten akidesi bozuk birine niye kız verelim biz? Tabii. Ne demek doğrusu? Akidesi bozuk, batılı. Ha, mübarek o zaman. <gülüyor> Hocam, işte geldiğimiz düzeyi çok rahat anlayacağımız mi? örnekler mi? Etnik yapı bizim içimizden kalkmalı. Sadece annem beni büyütürken filanca lisanı konuştuğu için filanca mesela annem beni kara yiyerek büyüttü. Evet. E, kara lahana kültürü var bende. Trakyalı evet. beyaz lahana yiyerek büyüdü. Beyaz lahana kültürü var. Biz oturduğumuzda bir lahana yapalım yiyelim dediğimizde kara kastediyoruz evimizde hocam. Evet. Beyaz <gülüyor> pişse bu nedir olacak? Evet. E Trakya'ya gittiğimde de bir lahana yiyelim desek e, karalana bekleme hakkım. Bekle. Evet. dediği Kur'an-ı Kerim'in tanışın, hı hı. anlaşın diye kara işte, lahana, beyaz lahana beyaz lahana, beyaz lahana farkını ile ile kara lahana'nın Kültürel fark yoksa bütün dünyanın beyaz lahana yemesi lazım. Bütün dünyanın kara lahana yemesi evet, lazım evet. anlaşmak için. Yani ben şeker dediğimde pancar hatırlıyorum. Sudanlı da kamış hatırlıyor. Evet. Bu kadar tabii hocam. Rabbimiz böyle bir parselizasyon yapmış bize. Kamışlarımız, lahanalarımız anlaşılsın diye. Evet. Bunu kulluk düzeyine, evlilik yapılır yapılmaz düzeyine getirmek... İşte bizim hala Elif cüzünden ileri gitmediğimiz Bizim gün. sapmalarımız İkinci yani. noktamız bu hocam Anlıyorum siz saate bakmaya başladınız evet, ben biraz... Var bir 3-4 <gülüyor> dakikamız var hocam yani Birinci ne dedik Eğitim kurumsallaşmalı Medrese mi evet. kuruyorsun 5 hoca efendi kurun hı hı. Yok 5 hoca efendi bir araya gelip Ders veremiyorsanız siz bu ümmete ne ders veriyorsunuz Evet. Niye hep bir hoca efendi der sokudu, ikinci hoca efendi olunca kümeste sorun çıkıyor. Evet. Ha, öyleyse. O zaman biz e, taleben, öncelikle hocalar arasında bir ya, O zaman e, hocalarımız e. da Bir besmele çeksinler Elif Ye, evet, bir bakalım doğru. Yani kulluk sizde bir örneklesin Peygamberin vekillerisiniz evet, siz evet, e, Sen de benim gibi olduktan sonra Ben niye diyeyim ki Ben Nurattin Yıldız ben de anlamıyorum bu işten Sen de koca bir alim Niye ikinci bir alimle bir araya gelemiyorsun o zaman Evet. Üçüncü meselemiz hocam Mezheplerimiz Özellikle sayıyorum ...Ebu Hanife'mizin mezhebi... ...Ebu Hı. Hanife demiyorum... ...Ebu Hanife'mizin mezhebi... Evet. ...Rahmetullahi evet. Aleyh... ...İmam Şafii'nin mezhebi... ...İmam Malik'in mezhebi... ...Ahmet bin Hanbel'in mezhebi... ...Hatta hatta... davud bu Zahiri'nin mezhebi... Evet... ...Bu mezheplerimiz... ...dinimizi öğrendiğimiz... ...okullarımız olmalıdır... Evet... ...Hepimiz de okulumuzu... ...saygıyla, hürmetle yad etmeliyiz... ...dinimiz olmamalıdır... Evet... Yani o kendi mezhebimiz dışındakileri sanki dinin de dışındaymış gibi. Eğer performansımız yani anamızı babamıza hürmet edeceğiz ama Allah yerine koyuyoruz onları. Şirk bu. Haşa, evet. Ama anayı babayı arkadaş yerine koyarsan bu da cehennem çukuru. Evet. Haddinde tutuyorsun. Evet. Bir seviyede tutuyorsun. Aynı şekilde mezheplerimiz bir seviyede durmalı. Evet. Tarikatımız... ...bir seviyede durmalı. Evet. Tarikat, geçen derste de söyledik... ...yani aile ocağı demektir. Evet. Akşam gelip dertlerimizi paylaştığımız... ...yamalarımızı diktiğimiz... ...çorbamızı içtiğimiz aile ocağımız gibidir. Evet. Gereklidir, zaruridir. Hele Anadolu kültüründe... ...tarikat, tasavvuf... ...Anadolu'nun İslamlaşması demek zaten. Evet. Bunu nasıl silip atacaksın şimdi? Ama Koru, koruyucu bir çerçeve. Aile yani. ocağı hocam. Evet, evet. Dezenfekte etmek için... ...aileye dönüyoruz evet. akşam. ...bunu dinin kendisi haline getirirsen... ...o zaman... ...işte söz konusu sıkıntı ortaya çıkıyor. Evet. Kafir ne yapıyor? Bunu pompalıyor sürekli. Evet. Mezhebi pompalıyor, pompalıyor, bombalıyor 80 senedir Orta Doğu'da... ...mezhep henüz bombalanamamıştı. Şimdi becerip bombaladı. Etnik yapıdan gidiyordu Orta Doğu'nun sıkıntısı. Evet, evet. Şimdi dikkat ederseniz mezhebi gündeme getirmeye Getir, çalışıyorlar. Bunları fay hattı haline getirirler. getirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra bir tutuştu mu zaten... Batı çekilip akşam haberleri bile izlemeyecekler Sonucunu biz takdir ediyoruz zaten evet, diyecekler evet, evet. Dolayısıyla e, Maturi dilimiz Maturi dilik demiyorum Maturi dilimiz evet. Eşariliğimiz Akayt. Selefiliğimiz Bunlar Haşa inkar etmek bir kenara basit görmemizin bile Caiz olmadığı şeyler imanla alakalı Konular bunlar evet. Biri öbüründen artısı eksi olmayan şeyler olmalı bunlar Hatta ...mutezillik bile... ...varsın ya bizim fabrikadan olsun... ...zararı yok... ...değil evet. mi bizden çıktı... ...tamam... ...böyle diyelim... Evet. ...ama... ...ya benim selefiliğim... ...ya da gerisi cehennem... ...dediğin zaman... ...yani... ...sen... ...Peygamber Aleyhisselam'dan sonra... ...birilerinin ihtisas ettiği bir mezhep olan bir şeyi... ...Peygamberden önce varmış gibi... ...ortaya koymamız bizim... ...işte mevcut... ...hoşlanılmayan... Ve herkesin midesini bulandıran görüntüyü ortaya çıkarıyor. En hmm. mukaddes hiçbir şekilde dokunulmayacak şey İslam'dır. Mezhebim değildir. Evet. Tarikatım değildir. Çok güzel. Etnik yapım değildir. Ama İslam en değerlidir diye İslam'ın altyapısını oluşturan beni bugünlere getiren, Rabbimi tanımaya hazır hale getiren faizden haramdan koruyan tarikatım, tasavvufum böyle bir imkanı da Yok böyle bir şey İslam'dan başka deyip atarsan bu da sıkıntı. Evet. Ama bunu tutup İslam'ın kendinden değerli hale getirirsen bu da batıl bir şey. Evet. Mevcut görüntüde öbür e, tarikatı niye yok sayıyor adam? Bizden değil diyor. Evet. Bizden değil diyor. O, onun nesli silsilesi gümüş, bizimki <gülüyor> altın. Böyle batıl şeyler bunlar. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kızının garantisi yok cennette Kızım benden para iste cennet garanti isteme Diyor Efendimiz kızına evet. Sahih evet. hadiste Müslim'de Bukhari'deki hadis-i şeriftir bu Benden cennet garantisi isteme para iste sadece Diyor Efendimiz evet, evet. Ee, Öbür taraftan bizim meşrebimiz Garanti cennetti. Bu batıl bir şey Evet Son. hocam, evet, hocam son anladım Son o zaman çünkü cümle... dört madde Birincisi dedik ki eğitimi Kurumsal vermeliyiz evet. Artık bunun alternatifini eğitim hocalarımız dissin ayrı bir konu. Ayrıca konuşabiliriz onu. Etnik yapımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldırdım ayağımın altına aldım demişti. Şunu evet. başımızın üstüne niye getirdik? Buna bakalım dedik. Üçüncüsü mezheplerimiz tarikatlarımız bize ait kurumlar bizim kurumlarımız ama İslam'dan değerli İslam'ın İslam evet. hizmetkarları. Evet, Ebu Hanife güzel. Efendimizin talebelerinin talebesi. Evet, evet, Ebu Hanife evet. peygamber değil. Doğru. Ebu Bekir'de asla değil. Evet. Asla değil. Rabbı an ama İmam Hatip lisesinde öğretmen de değil. Herkes hadini bilsin. Haddini bilsin. Haddini bil. İmam ki... Hatip lisesinde öğretmen de değil. Dördüncü konumuz hocam Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi var. Evet. Bu surenin hele Şura geçen ayetini bir hoca efendi bin defa bize okusun. Evet. Şura. Şura'yı Bu yeniden şura gündemimize almamız lazım. Nedir Şura? Kimsenin aklı yeterli değil ümmetin aklı yeter. Evet. Dolayısıyla alimler söz birliği derlerse dinleriz söz birliği etmezlerse alimler mesul olur. Kıyamet evet, günü. Evet. Bir alim problemi. Alim ama o alimlerde aydınlarla mütefekkir insanlarla oturup profil çiziyorlar. Fıkıh biliyorlar ama coğrafyayı coğrafyacıdan soruyorlar. Evet. Tefsir biliyorlar ama uzay bilimlerinde bir astronot bilgisi olan astronom bilgisi olan birini çağırıp ona göre konuşuyorlar alimlerin başını çektiği şura ümmetiyiz evet. kimsenin aklı put değil mucit de olsa put değil hacı köylü bir ihtiyar dede de olsa mucit değil atılmış da değil ümmet aklı akıldır gerisi sivri akıldır evet, hocam teşekkür ederiz Sağ olun, teşekkür yani İslam insanının inşası o alandaki problemleri konuştuk Nurettin Yıldız hocamla